1886, numaralı konu, Avef bin Malik el-Eşcayi'nin Hazreti Peygamber'in tavsiye buyurdukları sözleri tekrarlamak suretiyle Allah'ın izniyle esirlikten kurtulması, evet, Malik el-Eşcayi, Hazreti Peygamber'e, gelerek, ey Allah'ın Resulü, oğlum Avef müşriklere esir düştü, dedi, Hazreti Peygamber de, ona haber gönder ve benim kendisine, la havle ve la kuvvete illa billah, sözlerini çok tekrar etmesini emrettiğimi söyle, buyurdular, Malik bunu oğlu Avfa iletti, bunun üzerine Avef bu sözleri devamlı olarak tekrarlamaya başladı, müşrikler onu deriden yapılmış iplerle bağlamışlardı, la havle ve la kuvvete illa billah, sözlerini söylemeyi sürdürdüğünde bu ipler kendiliğinden çözülüverdi, Avef dışarı çıktı ve orada bir devenin durmakta olduğunu gördü, devenin üzerinde e de vardı, Avef ona bindi ve sonra da civarda bulunan bir deve sürüsünü de önüne katarak evine geldi, Avef kapıda anne babasına seslendi, babası, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki bu Avf'ın sesidir, dedi. Avf'ın babası ile hizmetçileri kapıya koştular. Avef dönmüş ve evin önündeki boşluk da develerle dolmuştu. Avef olup bitenleri babasına anlattı. Babası da koşup bunları Hazreti Peygamber'e haber verdi. Hazreti Peygamber, o develer artık sizindir, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, buyurdular. Bu olay üzerine, kim Allah'tan korkarsa, Allah da, onun için, sıkıntıdan kurtulacağı, bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, güvenirse Allah ona kafidir Talak 65.02 ila 3 mealindeki ayeti kerimeler nazil oldu